Merhaba. Bugün sizlere Lübnan'dan sesleniyorum. Bir hafta boyunca Lübnan'dan sizlere günlük çevre ve doğa haberlerini geçeceğim. İlk haberimiz de buradan. Lübnan'ın Suriye sınırına yakın Bekaa Vadisi'ndeki K kentinde bir keçi çiftliği olan Hasan İstatiyah, ülkede nadir bulunan bir lükse sahip. O da 24 saat kesintisiz elektrik. Çiftlik evinin çatısına güneş enerjisi sistemi yerleştiren İstatiyah, artık günde sadece 6 saat elektrik verilen ülke şebekesine bağımlı değil, kendi elektriğini kendisi üretiyor. Diğer birçok Lübnanlı gibi elektrik kesintilerini sıkça daha önceleri yaşayan İstahitiya bir çevre danışmanlık firmasının reklamını izledikten sonra bu güneş panellerini çiftliğine kurmaya karar veriyor. Lübnan'da elektrik enerjisine talep de giderek artıyor ama uzun süren savaş dönemlerinde bu konuları eğilemeyen ülkede alternatif enerjilere yönelik çabalar da maalesef pek yok. Üstelik Lübnan'da kuzeyin sert rüzgarları rüzgar santralleri için gerekli potansiyeli de sunuyor ve yılda... 300 günlük güneşlenme süresiyle güneş enerjisi için de ideal imkanlara sahip. Buna rağmen Dublin'deki kişi başı en yüksek karbon ayak izine sahip ülkeler arasında Dublin'de umuyoruz. İstihtiyah güneş enerjili çözümü diğerlerine de örnek olur ve ülkede yenilenebilir enerjileri İlgi hızla artar ve kurulmaya başlanır. Temiz Ünye Çevre Platformu'nun çağrısı ile bir araya gelen 500 e aşkın çevre örgütü ve siyasi parti üyeleri mahkeme kararlarının uygulanması için bir eylem gerçekleştirdi. Temiz Ünye Çevre Platformu TÜÇEP sözcüsü Mehmet Çensoy Terme ve Ünye arasında doğal gaz santralinin kurulacağı alanın birinci derecede tarım arazisi olduğunu, tarım müdürlüğünün olumsuz görüşü olduğunu su kaynaklarına yakınlığını anlatarak, Toprak Koruma Kurulu'nun üye yapısını değiştirerek istedikleri kararları aldırdıklarını, halkın gözünü boyadıklarını ve istihdam yalanları ve sosyal sorumluluk ve yardım projelerini yanlarına almaya çalıştıklarını ama halk iradesine paranın ve nüfusun yetmeyeceğini hesaplamadıklarını söyledi. Şensoy, Danıştay kararının uygulanmaması ile hem şirket yetkililerinin hem de devlet yetkililerinin suç işlediğini sözlerine ekledi. Şensoy bu duruma asla razı olmayacaklarını ve şirket gidene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Ortada bir suç varsa tabi bu konuda savcılar harekete geçecektir diye düşünüyorum. Hafta sonunda Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir altın madeni şirketinin yapmayı planladığı bilgilendirme toplantısının vatandaşlarının tepkisi üzerine iptal edildiğini duyurmuştuk. Kızılayma köyünden sonra Kirazlı Cazgırlar ve Kara İbrahimler köylerini ilgilendiren çep toplantısı için civar köylerden, Çanakkale'den, Çan ve Bayramıcı ilçelerinden gelen yüzlerce vatandaşın kimlikleri tek tek incelenerek bu köyler dışında yaşayanlar toplantı alanına sokulmadı. Çanakkale Belediye Başkanı Yardımcısı Avukatlar ve birçok yetkilinin girişimleri de vainin talimatı var gerekçesiyle reddedilirken toplantı bu protesto atmosferinde gerçekleştirdi. Çanakkale Çevre Platformu Sözcüsü Hicri Albant, Çanakkale Sümürge eyaleti değildir, altıncı şirketin işgaline izin vermeyeceğiz diye konuştu. Bir altın madeninin sadece o civar köyleri etkileyeceğini düşünmek tabii ki çet sürecinde halkın görüşünü almanın felsefesine aykırı. Kendini taraf gören herkes çet sürecinde taraftır sonuçta. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Tener Yıldız, Yalova Termal'de düzenlenen jeotermal çalıştayında Türkiye'nin 17 bin megawattlık kömürden elde edilecek enerji kapasitesi olduğunu ve kömürlü termik santral kurmak yerine doğalgaz ithal etmenin götürüsünün 22 milyar dolar civarında olacağını söyledi. Yıldız gazetecilerin sorduğu, Gerze'de, Foça'da, Ali Ağa'da, İskenderun'da, Yalova'da kömürlü termik santral yapılan yerlerde halkın büyük tepkisi var. Kömürlü santral furyası ne zaman bitecek sorusuna. Benim sıkıntım şu. 8648 kilometre kıyımız var. 46 tane santral müracaatı yapılıyor. 46 tane de itiraz var. Bunda bir gariplik var. Ben Türkiye'nin yerli ve yenilebilir kaynaklarına yapılan itirazı Türkiye'nin kalkınmasına olan itiraz olarak görürüm. Çünkü biz çevreye ve yeşile duyarlı olarak bu işleri yapacağımızı sık sık tekrar ediyoruz. Bunu savunma ihtiyacı hissettirilmesi doğru değil diye yanıt verdi. Sayın Bakan, kömürlü termik santrallerin geleceğimizi, gıda ve su güvenliğimizi yok ettiğinin farkında değil herhalde. Çevreye duyarlı bir kömürlü termik santral olamayacağı gibi kendisinin jeotermal, rüzgar ve güneş yatırımlarına da kimsenin karşı çıkmadığının da farkında değil. Kendisi kömür ve nükleer gibi felaketleri başımıza getireceğine, bakanlığı ve kendi enerjisini... Keşke tamamen verimliliğe odaklasa dünyayı ve geleceğimizi düşünenleri de uğraştırması diyorum. Tema Vakfı, Amik Gölü'nün kurutulmasının ve üzerine Hatay Havalimanı'nın inşa edilmesine ülkenin kaynaklarını heba eden çok büyük yanlışlar olduğunu açıkladı. Son yaşanan sel felaketleri bunun ispatı. Yağışlar sonucu Amik Ovası'nda on binlerce dönüm ekili olan alan sular altında kalarak büyük bir ekonomik kayıp yaşandı. Bölgedeki alanında ise su tahliye çalışmaları yapılıyor. Ekosistemlere, doğadaki dengelere ve döngülere karışılmaması gerekiyor. Doğa en iyisini bilir ve ileri teknoloji kullanılsa bile doğayla uyumlu olmayan proje kötü bir projedir. Artık yapılması gereken bu yanlışlardan ders çıkarmak ve hatadan dönerek ekolojik restorasyonu sağlamanın yollarını aramak, Türkiye doğayla uyumlu akılcı ve ekoloji merkezli politikalara zaman kaybetmeden geçmedi. Ne güzel açıklamış Tema Vakfı. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.